Müzdemil suresinin 7. ayetinin mealinin gerekçesini açıklayabilir misiniz? Önce ayeti okuyalım. Şüphesiz ki gündüz, dinlenip uyuyabileceğin geniş zamanın vardır. Geceni ibadetle geçir. Müzdemil suresi 7 Ayete bu şekilde meal vermemizin iki nedeni vardır. A. Seleften nakledilenler Sahabi ve tabi'in sabhan tavî ile Uzun zaman kısmını şöyle tefsir ederler. i̇bn Abbas, İkrime ve Ata, boş zaman ve uyku diye tefsir ederler. Ebu'l-Aliye, Mücahid, Dehak, Hasan ve Katade, uzunca boş zaman diye tefsir ederler. Süddi, çokça nafile diye tefsir eder. Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem, ihtiyaçların için zamanın vardır. Geceni ibadet için boşalt diye tefsir eder. B- Ayetin bağlamı 2 ve 6. ayetlerde geceyi ibadetle geçirmesi emrediliyor Allah Resulüne. Biliyoruz ki gece dinlenmek için yaratılmıştır. Birinden dinlenme vaktinde çalışmasını istiyorsanız ona alternatif bir dinlenme vakti gösterirsiniz. Şayet ayete senin için gündüz çok uğraş vardır şeklinde meal versek şu söylenmiş olur. Gündüz çalış gece ibadet et. Bizim verdiğimiz mealde ise Gece tam dinlenemesen bile gündüz dinlenmek için vaktin olacaktır, anlamı hakimdir. Yani gece ibadetine karşın alternatif dinlenme zamanı gösterilir. Şunu da ekleyebilirim. Sıcak bölge insanı gündüz uzun vakitler boyunca dinlenir. Bu adet bugün bile Arap yarımadasında devam etmektedir. Bizim verdiğimiz meal iki sebeple dikkat çekmiş olabilir. Yaygın Türkçe mealler, ayete, gündüz işi, Uğraşı anlamı veriyor. Gündüz dinlenme adetine toplum olarak alışık değiliz. Hiç şüphesiz dil ve anlam iki mealede müsaittir. Biz, yukarıdaki sebeplere dayanarak tercihte bulunduk. En doğrusunu Allah bilir. Selam ve dua ile.